Su hakkına hoş geldiniz. Ben Ak Güneyhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta yurdun dört bir yanından su haberleri var. Bazıları trajikomik, bazıları çok e, acı. Onları sizlerle paylaşmak istedik. İlk haberimiz Hatay'da. Burada içme suyu borularının sekseninin asbestli olduğu söyleniyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş il genelinde içme suyu numuneleri aldıklarını söyledi ve sonuçları açıkladı. ...1606 numuneden... 379'u içilemez nitelikteymiş. Hı hı. Suyu doğrudan dağdan alan... ...hangi ilçe varsa... ...yağmur yağdığı süre içinde... E, ...musluklarından çamurlu su akıyormuş... ...aynı zamanda... E, ...belediye başkanı Hatay genelindeki... ...içme suyu borularının yaklaşık yüzde seksenin... ...asbetsiz olduğunu... ...zaten itiraf etti, söyledi. Evet... Aslında burada itraflar silsilesi diyebiliriz. Evet. Devam etmiş belediye başkanı kayıp kaçak oranından bahsetmiş Hatay ili geneli içerisinde hmm. ee, yüksek olduğunu söylüyor. Yer altından çekilen 100 litre suyun ancak 30 litresinin evlere veya iş yerlerine ulaştırabildiklerini yani kaçak şey kayıp oranının yüzde 70 e, oranında gerçekleştiğini e, ifade ediyor. Asbestli borulara ilişkin olarak daha detaylı Hı -hı. bilgi vermiş 50 yıllık 60 yıllık kanserojen içeren borular var diyor. Hı -hı. E, su depolarında e, elektrik depolarında ve elektrik sistemlerinde e, çok eski e, malzemelerin kullanıldığını ifade ediyor. İşte jeneratörler, motopompalar, panolar. E, Hı -hı. Burada yoğun bir biçimde enerji kaybı olduğunu ifade ediyor. Yani yine 100 birim enerji ile üretilecek işi 130 birim enerji kullanarak ürettiklerini ifade ediyor. Evet. Devam ediyor. Evet. 580 civarında depoları varmış. Bunların 500'ü içilmeyecek durumda suyla dolu. Bu da gerçekten çok büyük bir oran. Borular eski olmasından dolayı boruların eski olmasıyla ilgili olarak yüksek basınca karşı dayanıksız olduklarını söylüyor. Suyun basıncını bir birim arttırdıklarında da boruların patladığı söyleniyor yine. Sadece Dört Yol ilçesindeki bir mahallede bir haftada 17 kez patlak meydana gelmiş. Ve Antakya'da bir aylık onarım ve işçilik masrafını hesaplamışlar. Elektrik faturası 2 milyon 900 bin lira. Hal Halbuki Antakya'da şebe şebekeyi yenileseler masraf 600 bin liraya inecek. Evet. Böyle bir durum Ruben var. Bir belediye başkanı, büyükşehir evet. e, belediye başkanı evet. ifade ediyor. E, kimi kime şikayet ediyor, kimden e, bir talepte bulunuyor anlaşılır bir durum değil. Çünkü e, su hizmetlerinin yerine getirilmesi belediyelerin e, görev tanımı içerisinde görev alanı içerisinde bunu yapıyor olmaları lazım. İnsan sağlığını ilgilendiren en temel hizmet birimi. Evet. E, bu yüzden şimdiye kadar e, yatırımları yapıyormuş olmaları gerekiyordu. Ama, Ama yapılmamış. Bilgileri aktardık. <gülüyor> e, belediye başkanının kendi ağzından e, küçümsel mi? Yani bayağı büyük illerimizden bir tanesi Hatay'da. Büyük şehir yani evet, sonuçta. Büyükşehir. Evet. E, suyun hali bu. Evet, suyun hali bu Nuran Gerçekten kalitesiz ve kirli. Kanserojen hatta. Ama buna rağmen geçtiğimiz haftalarda hata yine suyla ilgili haberlerle gündeme geldi. Ve suya zam yapıldığından bahsedildi. Onu da ekleyelim yani evet. haberlerimize. Ee, bir başka habere geçelim. Şimdi... Bu program içerisinde muhtelif haberleri dile getireceğiz. Ama bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi Türkiye'de. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Ee, geçtiğimiz haftalarda 21 Kasım tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hı hı. Twitter üzerinden bir anket çalışması yaptı. Ee, ankette de şöyle bir tweet ...attı ve yanıt bekledi. E, tweet'in şu şuydu. 13 yılda işletmeye alınan 85 tesisle 41 milyon kişiye ilave içme, içme suyu sağladık. Evet. Evinizde şebeke suyu içiyor musunuz <gülüyor> diye bir tweet atmış bakan. Evet. Gelen yanıtlar. Onun gelen yanıtında da anket sonucunda yüzde 60 oranında insanlar hayır içmiyoruz demişler. Evet, oysa Bakan Bey'in beklentisi. Evet içmeleri doğru. Kendisi olsun. de şok olmuştur <gülüyor> eminim. Ve hani bu anket de öyle çok az kişi üzerinde denenmiş bir şey değil. 2.524 kişi katılmış, bayağı ciddi bir Hı -hı. sayı aslında. Hani Türkiye'nin genelini yansıtabilecek bir şey. E ama hayır denmiş yani. Şimdi niye anket Hı -hı. yaptı? Ciddi kafamıza soru işareti var. Yani bu evet. alacağı yanıtı önceden biliyor olması gerekiyordu. Hepimiz biliyoruz bu yanıtı. Ee, ayrıca e, kendisini de yakından takip ettiği bir sektörün gelişiminden de bunu takip, e, biliyor olması gerekiyordu. İşte evet. ambalajlı su pazarının Türkiye'de ne kadar ilerlediğini biliyoruz. E, on buçuk milyar litre e, suya ulaştı. Evet. Ambalajlı yıllık. su. Evet yıllık. E, en fazla e, ambalajlı su üreten sekizinci ülke Türkiye hmm. son yedi yılda ülkedeki ambalajlı su kullanımı yüzde 128 oranında arttı. Yani biz bu ambalajlı suyu eğer e, şey yapmıyorsak e, temizlik amaçlı kullanmıyorsak içme amaçlı kullanıyoruzdur. Bu açıdan e, tahmin Hı -hı. yani cevabı yani şaşırdı. O da anlaşılır bir şey değil. <gülüyor> ya da böyle Ama yine de anketi... Twitter'da bunu paylaşması da enteresan bir durum. Enteresan <gülüyor> anketi yapıyor olması e, enteresan. Evet. Aslında bir başka veri de e, bu enteresanlığı e, ortaya çıkartıyor. Ya da bakanın beklentilerini doğruluyor nitelikte diyebiliriz. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in 2015 e, Ortak izleme Programı e, raporu. Bu rapor neyi anlatıyor? E, i̇şte milenyum kalkınma hedefleri gereği su ve... E, içme suyu ve hıfsız sağlığa erişimde e, dünya Hı -hı. ne kadar yol kat etti? Hedeflerine ulaştı, ulaştı mı diye evet. e, bir rapor yayınlandı geçtiğimiz e, tarihlerde yakın bir dönemde. Bu e, rapor diyor ki evet milenyum hedeflerine büyük oranda ulaştı dünya nüfusu. E, Hı -hı. içme suyunda ve hıfsız sağda ulaşamayan yerler e, işte Hı. en az gelişmekte olan ülkeler e, Tahmininiz üzere işte Afrika, Sahra Altı ülkeleri e, yine işte yoksul ülkeler, bunlar Hı. hedefte e, hedefleri ulaşamadı. Ama büyük bir kesim ulaşmış duru, durumda. Yani büyük kesim demiyorum da de, gelişmiş olan gelişmiş ülkelerle ilgili böyle bir sorun yok. Tabii. Türkiye de bunların arasında. Evet. Şimdi bu raporu hazırlarken her ülke kendi verilerini sunuyor, onun üzerinden rapor oluşturuluyor. Türkiye'nin verdiği veriler yüzde yüz. Hem içme suyunda hem de hıfsı sahada. Ee, yani toplumun bizim ülkemizdeki insanların yüzde yüzünün içme nasıl, suyuna, evet. suyuna ve de aynı zamanda yani şebeke suyuna ve aynı zamanda hıfzı sahaya erişimi olduğu söyleniyor. Yüzde yüz. Evet söyleniyor. Evet, söyleniyor. Milenyum evet. hedeflerinde de Bakalım öyle mi? <gülüyor> Bir ülke olarak tarihe geçmiş Evet biz böylece. mükemmeliz zaten. <gülüyor> Şimdi hal böyle, yani bu raporu incelediğimiz zaman yüzde yüzlerden bahsediliyor. Bizim işte TÜİK verilerine bakıyorsunuz, onlarda da öyle. Her yerde işte yüzde yüz erişimden bahsediliyor. Ancak biz daha bu hafta sadece bir haftalık, hani bir iki haftalık haberlere baktığımızda durum çok farklı. Ayrıca hemen şey söyleyelim, yani Hı. bu sadece birkaç bölgede değil ya da bir belli evet. bir bölgede değil... ...Türkiye'nin genelinde eşitsizlik olabilir her bölge içerisinde ve bölgeler arasında... Ama Türkiye'nin e, dört bir dört yanında, bir yanında rastlayabileceğimiz haberler bunlar. Evet, şimdi Urfa'yla başlayalım. Urfa'da eşek sırtında su taşıyan insanlar var. Siverek ilçesinde bulunan kul mezrasında kadınlar semtlerinde su olmadığı için her gün bir kilometre uzaklıktaki kuyulardan eşeklerin sırtında su taşıyor. Hı hı. Sivereğe, Afrika değil burası. Evet Afrika değil, Siverek'e on kilometre uzaklıkta 150 nüfuslu bir yer burası. Konurtepe Köyü'nün kul mezrası olarak geçiyor. Ee, i̇çme su ihtiyacının karşılanması için iki yıl önce sondaj çalışması yapılmış ama su bulunamamış. İlkel dönemlerdeki yöntemle su ihtiyacını karşılamaya başlamış insanlar. Artık yapılacak bir şey yok. Bidonlarla bidonları eşeklere yükleyerek evlerine su götürmeye çalışıyorlar. Eşekleri olmayan köylülerse su bidonlarını omuzlarında taşıyarak... ...bu ihtiyaçlarını Hı. karşılamaya çalışıyor. Evet ve şikayetlerini dile getiriyorlar. Kuyulardan e, su çekmenin... E, ...ne kadar ızdıraplı olduğunu... ...anlatıyorlar. Hı. Devletten sondaj... E, ...vurmasını istiyorlar... Kuyudan çekilen suyun e, kalitesi hakkında ciddi şüpheleri var. E, salgın hastalıkların baş gösterdiğini ifade ediyorlar. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, ve bu doğrultuda da işte yetkililerden evet, bize suyu verin diyorlar. Şimdi yüzde yüz suya erişimi olduğunu eden resmi bir ülke. Evet, <gülüyor> verilerden iddia eden bir ülkede yaşanan bu. Evet bu ülkenin güneydoğusundandı. Hadi şimdi bir de batıya gidelim. Hani ülkenin dört bir yanından böyle haberler olduğunu söyledik ya. Aydın'da da 60 yıldır taşıma su ve yağmur suyuyla yaşayan insanlar var. Koçarlı ilçesinin Tekeli Mahallesi'nde yaşayan birisi 78 yaşında olan, diğeri 69 yaşında olan bir çift var. Bu insanlar da 60 yıldan bu yana kendi sularını yani sağlayıp bu şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Sularını sağlama yöntemleri yağmur suyunu biriktiriyorlar. Evet. Muhtelif Hı -hı. E, araçların içerisinde bidon işte e, kapların içerisinde bu yağmur suyunu işte temizlik amaçlı kullanıyorlar. İçme suyunu ise daha uzak bir yerden yine taşıma usulüyle temin etmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi bir ara verelim ondan sonra Hı -hı. programımıza devam edelim. Evet. Şarkımızı Şarkımızın adını atlamalısınız. Evet. <gülüyor> ee, sakin. Sakinden dinliyoruz. Evet, Yağmur Güncesi. Evet, su hakkında bu hafta Türkiye'nin dört bir yanından hem acı hem aynı zamanda düşündürücü e, tuhaf su haberleriyle devam ediyoruz. E, bütün bunlardan bahsederken hani bu rapordan bahsettik. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in 2015 Ortak İzleme Programı raporundan bahsettik. 2015 Milenyum hedeflerini tutturmadı. Türkiye'nin ne noktada olduğunu, ne iddia ettiğini ama aslında ne noktada olduğunu... Ee, somut ...biraz şey yapıyoruz, evet, somut örneklerle anlatıyoruz. İtiraflar Hı. geliyor bu arada. <gülüyor> evet. ee, şey, ilk önce Hatay'dan belediye başkanının Hatay'daki içme suyunun durumuna ilişkin olarak verilerini aktarmıştık. Şimdi de bir itiraf da DSI'den geliyor. Birecik'te standartlara uygun arıtma tesisi yok diye... <gülüyor> ee, bunu DSE'yi söylüyor. Ee, daha öncesinden Şanlıurfa'da defalarca dile getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından. E, Bilecik içme sularının kurtçuk barındırdığı... Hı -hı. E, ...içilemez durumda olduğuna ilişkin e, iddialar söz konusu. E, en son işte DSE'yi de evet diyor. Hı -hı. Bizim e, arıtma sistemimiz... İçme suyunu arıtmaya elverişli değil. Hatta çok basit bir teknik uyguladıklarını da ifade ediyor. Birecik e, Barajı'ndan Hı -hı. E, suyun e, şehre pompalanması sırasında klorladıklarını ve bir miktar beklettikten sonra içme Hı -hı. E, suyunu şehre temin ettiklerini anlatıyor. Evet zaten bu açıklama aslında bu Birecik Urfa'da. Musluklarda kurtçuklar aktığını söyleyen bir e, meclise gelen yapılan bir konuşmayla başladı. Onun üzerine yapıldı bu. Şimdi buraya tabii Fırat Nehri'ne hayvan leşleri atılıyor. Her türlü şey atılıyor. Bunların normalde çok ciddi bir arıtmadan geçmesi lazım. Ama işte senin de anlattığın gibi aslında sadece klorlanıp biraz bekletilerek insanlara veriliyor. Bu meclisin gündemine gelince tabii doğal olarak e, DSEI GAP 15. Bölge Müdürlüğü'nden de bir açıklama gelmiş. Bunları söylemişler. Yani standartlara uygun aratma olmadığı söylenmiş. Ama işte ihale yapılacak. 2016'da bir ihale yapılacak. Ee, bir proje ile işte buradaki su aratılmaya başlanacak denmiş. 2016'da yapılacak. 2016'da i̇halesi, tamamlanacakmış. Evet, i̇halesi daha yeni 2016'da yapılacağı evet. söyleniyor. Nasıl olacak o kadar Ve kısa 2016 yılı falan. içerisinde de e, inşaatın biteceği ifade edilmiş. Evet. Ama ondan önceki süreci hatırlayacak olursak yani bunlar hep iddia olarak dile getirirken inkar söz konusu ve sonrasında... Hı hı. Da, yüzde yüzü hep hatırlatalım biz. Evet yüzde yüz <gülüyor> Türkiye. Herkes ulaşıyor suya. Ulaşıyor. İçme suyu ve hıfza açısından herkes nitelikli, kaliteli suya ulaşabildiğini ifade ediyor Türkiye. Evet. Şimdi tekrar batıya dönelim. İstanbul, hepimiz İstanbulluyuz. Ve hepimizin bildiği bir mesele var. Kurbağalı dere yani yıllardır gündemde artık son dönemlerde suyu simsiyah akıyordu. İşte köprüyordu. Yanından geçilmiyordu ve hala da öyle zaten evet, çok büyük yani, değişiklikler var. Bu yaz ayuka çıkmıştı sorunları. Evet. Hı -hı. E, defalarca etrafında eylemler yapıldı. E, ve bu arada... Şimdi paylaşacağımız haber ise aslında bu bizim bir hayal gördüğümüzü. <gülüyor> aslında kurbal Deren'in çok temiz bir su olduğuna ilişkin çok saygın tırnak içinde söyleyelim. Saygın evet. bir kurumdan, bilimsel bir kurumdan bir açıklama yapıldı TÜBİTAK'tan. Evet. evet, baktığımız zaman... E... Raporda dereden çıkarılan ve yaz aylarında bölgede oturanları artık canından bezdiren o balçın tehlikeli olmadığı, tehlikeli bir atık olmadığı sonucuna varıldığı söyleniyor raporda. Uh -huh. Bunun üzerine de Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atık Su Komisyonu Başkanı Selahattin Beyaz da bu raporun bilimsellikle alakası olmadığını, çelişkili ifadeler içerdiğini söyledi. Ve e, şey dedi, TÜBİTAN yaptığı analizdeki çamur numunesi içme suyu kalitesinde oksijene ...sahip değildir. Böyle bir şey yoktur. Çünkü TÜBİDAN raporunda... Böyle denmiş hı hı. Biraz daha geriye gidip konuyu... E, ...daha detaylı bakacak olursak... ...şimdi bu evet. mesele kurbağalı derenin... ...işte o e, yazın... E, ...gözümüzün önünde... E, ...fokurdayan... ...simsiyah sularının bir tarihi var. İşte e, biliyorsunuz oradaki... ...çamur... E, ...derenin içerisindeki atıklar... E, ...başka yerlere... ...götürülerek bertaraf edilmeye Hı -hı. çalışıldı ve bu da çok büyük bir çevre katliamıydı. Ee, bir, bir noktası da bunlardan e, bir kısmı e, Marmara açıklarına bırakılmıştı. Hı -hı. E, Kartal, Kartal'da kumcu e, Kumcular Limanı'na götürülmüştü. Belediye Hı -hı. başkanı benim bundan hiç haberim yok diyerek oradaki döküm işlemini e, engellemişti. Bir süreliğine durdurmuştu ve o sırada Kartal Belediyesi tarafından... Ee, işte o dökülen atıklardan alınan numuneler TÜBİTAK'a hmm. gönderiliyor ve TÜBİTAK e, bu atı e, inceliyor. Evet. Analiz raporunda atık çamur örneğinin e, kelimesi kelimesine söyleyelim. Evet. Nötral, yüksek organik, inorganik ve kısmi organik içeriğe sahip olduğu, örneğin sulu çözeltisinin çözülmüş oksijen miktarının litrede 9.17 miligram olduğu ve bu değerin sucul ortama karışması halinde risk teşkil etmediği inorganik içerik bakımından atık yönetimi yönetmen, yönetmeliğine göre tehlikesiz olduğu devam ediyor. <Gülüyor> Balık biyodeneği sonuçlarına göre e, ZSF eşittir bir elde edilmiş olup örneğin e, sucul canlılar için akut açıdan e, tehlikesiz olduğu örneğin içinde risk içerebilecek seviyede ağır metallere rastlanmadığı sonucuna varıldı denilmiş. Evet, öyle denilmiş ama ekolojik yaşam için olmazsa olmaz bu çözülmüş oksijen miktarı normalde 7-8 miligram litrede 7-8 miligram olması gerekirken daha önceden yapılmış ölçümlerde bir miligramın altında olduğu ortaya çıkmış. Bu bilinen bir şey. Ama rapora baktığınız zaman 9.7 miligram diyor. Halbuki gerçekte bir miligramın bile altında yani çok kritik bir şey. Oksijen, çözülmüş evet. oksijen miktarından yani bahsediyoruz. Atık e, çamur önlüğü analiz raporu çelişkilerle dolu. Zaten evet. buna ilişkin olarak hem çevre mühendisleri odası olsun hem de diğer e, bilim insanları gerekli e, açıklamaları yaptılar. E, yani raporun başında belirtilen işte görünüm ve koku parametresi siyah ve kötü kokulu olarak belirtilmiş... Hı -hı. Aa, ...ancak bir alt madde çamur numunesindeki çözülmüş oksijen değeri de işte 9.17 miligram litre olarak ölçülmüş. Bu oksijen değeri çok yüksektir. Yani <gülüyor> bu oksijen miktarının e, Hı -hı. insanlara söylediği şey şu, çamur çok temizdir ve bu, bu çamur içerisinde alabalık dahi yaşayabilir. Çünkü çamur... Bunu söyleyen e, çevre mühendisleriydi yanılmıyorsam. daha alabalıkları en temiz sularda yaşarlar ve bu suyun çözülmüş oksijen değeri sekiz buçuk miligram litre. Dağlardan yani, daha temiz demek Evet kurbağalı derenin Hı. suyunu TÜBİTAK raporu diyor ki dağlardaki e, sudan daha temiz. Evet. O gördüğümüz Şimdi... siyahlık, biz <gülüyor> bu hayal ürünüydük sen dedin yani, ya hayal gördük. Bir, biz toplumcu hayal gördük büyük ihtimalle. Şimdi tüm bunlar olunca tabii Kadıköy Belediyesi de sessiz kalmamış. Ee, tehlikeli atık olmadığı raporu veren Tubitak, Twitter'dan seslenmişler. Ee, belediyenin resmi hesabından size bir damacana gönderiyoruz demişler. Ee, hani bununla isterseniz çay yapın, ne yaparsanız yapın artık. Böyle bir tepkide bulunmuşlar. Gerçekten de e, yani bu yaşananlar raporlara bakıyoruz. Yüzde yüzlerden bahsediliyor. insanların suya erişime, hafızı erişimi erişiminde yüzde yüz seviyesine geldiğimizden bahsediliyor. Ama görünen köy çok farklı. Evet. Vaktimiz evet. varsa son bir haberle. Evet. Hı hı. Biz de programımızı bitirelim. Ee, bu da e, Kıbrıs haberi olsun. Kıbrıs meselesinin de e, bir zamandan beri... E, ...takip ediyoruz... E, ...biliyorsunuz Türkiye'nin... E, ...çok övünerek... E, ...AKP hükümetinin çok övünerek... E, ...asrım projesi diyerek... Diye ...tanıttığı Hı -hı. E, bir e, su iletim projesi var... E, ...yerin altından... E, ...kanallan e, işte... E, ...Kıbrıs'a su taşıma... ...projesi... E, ...Ekim ayındaydı... E, ...büyük... E, gösteriler eşliğinde bunun açılışı yapıldı. Hem Türkiye tarafında hem Onu de Kıbrıs da, e, tarafında iki kere açılış yapıldı. E, çok büyük e, laflar söylendi. Barış'ın suyu olacak. Asrın projesi e, olacak diye. Ama işler pek öyle gitmiyor herhalde. Evet. E, su bir türlü iletilmiyor. Çünkü evet. başka bir e, egemenlik, bir özelleştirme e, Hı -hı. şeyi var. Problemi evet. var. Evet. Geçtiğimiz haftada. Hı -hı. Bununla ee... daha önceden de bununla ilgili pek çok haberi zaten gündeme getirdik. Evet e, aslında Türkiye suyun işletmesini size devretmeyiz gibisinden e, bir tavır içinde. Ya bizim istediğimiz şekilde su yönetilecek. Özel bir şirketin elinde işte özelleştirme Hı -hı. kısmı. Özel şirketlerinde toplanacak. Ya da size suyu vermeyiz diyor. Zaten... Bir şey vardı, bir açıklama vardı, onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye Eski İçişleri Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala şöyle bir şey söylemişti. Bir Kasım seçimleri öncesinde bir yaptığı seçim konuşmasında. Biz Kıbrıs'a denizin altından nehir götürdük. Bu Kıbrıs'ta bizim elimizi çok güçlendirdi. Şimdi Kıbrıs'ta kozlar bizim elimize geçti. Şimdi onlar bize mahkum diyebilmişti <gülüyor> yani. Evet. evet. Şimdi Kıbrıs e, yönetimi de diyor ki e, Kıbrıs'ın su e, idare işleri e, başkanı diyor ki e, özelleştirilmesi e, ekonomik bir kayıp yaratacaktır. Evet. E, bu yüzden e, bu suyun idaresi evet Kıbrıs açısından su önemli. E, bu, suyun e, idaresinin de e, özelleştirilmeden belediyelere verilmesi gerekir diyor. Oysa Türkiye tarafı ise suyu Aha. biz getirdik ve bunun işletilmesinin de nasıl işletileceğine de biz, biz karar, karar diyor. veririz diyor. Ve son bir haftadan beri de yine Türkiye tarafı itiraz etse de inkar etse de daha doğrusu suyu kesmiyoruz dese de Kıbrıs tarafı diyor ki bu projenin suyu Kıbrıs'a akmıyor. Evet evet. Her açıdan akmıyor, fiziki olarak yani da evet, gelir olarak, ekonomik da olarak da akmıyor, fiziki olarak da akmıyor. Evet, daha çok haber var ama bizim de zamanımız bitiyor. Sonuna geldik programımızın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya diliyorum. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil. Yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.